100 başının bebeği Kazan David Herbert Lawrence Çevirerek radyoya uygulayan Emin Ersoy Yöneten Yalın Tolga Efekt Cankut Ünal Ses alma teknisyeni Ersen Başburt Oynayan sanatçılar Hanel, Arsen Gürzap Miçka, Gülseren Gürtunca, Yüzbaşı Alexander Hepburn, Kerim Afşar, Bayan Hepburn, Beyhan Gönenç, Fompoldi, Erol Kardeseci, Satıcı Kız, Gül Tolga, Ses, Mehmet Ali Erbil. almiçka Yalnız mısın? Evet, gir içeri. Seni odan da bulamayınca bir de yüzbaşı hep burn odasına bakayım dedim. Yanılmamışım. Otur kahve yapayım sana. Yok, hayır istemem. Fazla kalmayacağım Aa, bakabilir miyim elindeki bebeği? Hı hı. Ne güzel bebek. Fakat bu yüzbaşının bebeği. Evet. Nasıl da benziyor Yüzbaşı Hepburn'e. Esmer yüzü, siyah bıyıkları. Ya şu kocaman açılmış gözleri. <gülüyor> Tıp atıp o. Gördün mü bebeğini? Hayır. Acaba görünce ne diyecek? Bilmem. Yüzbaşı Hepburn'un odasını beğendim. İnce bir zevki var. Mavi çinili bir soba. Pencerede kaktüsler. Halal. Halal bu pencere senin balkonuna bakıyor değil mi? Onu ilk defa burada mı görmüştün? Hayır dükkanda. Ya şu teleskop? Geceleri gökyüzünü seyrediyor. Duvarda asılı bir bir tabanca. <gülüyor> Aman silahlardan korkarım ben. Geceleri gökyüzünü mü seyrediyor dedin? Demek gökbilimle uğraşıyor, yıldızları inceliyor. Hayır, ayı inceliyor. <gülüyor> <gülüyor> tuhaf insanlar şey İngilizler, çok tuhaf. Biliyor musun? Bazen dükkanda yalnız kalırsak ondan korkuyorum. Niçin? Onunla ne konuşulacağını, ne yapılacağını bilemiyorum. Sanki bir çıkmaz sokak. Evet, evet. Bir çıkmaz sokak. Sen korkmuyor musun onda? Neden korkacakmışım? Şu anda içeriye girse. İkimizi odasında yalnız bulsa. Oh, ben gitmeliyim Hani Sayın Yüzbaşı Alexander Hepburn... ...siz gelmeden gidiyorum. Sen burada oturup onu mu bekleyeceksin? Evet. Sevgili Hanel... ...senin yerinde olsaydım böyle bir şey yapamazdım. Yabancı bir erkeğin odasında beklemek. Hele Yüzbaşı Hepburn'un odasında. Asla... Üstelik evli bir adam Biliyorum Hem de savaşı kazanan ordunun subayı Biliyorum Miçka Yok yok ben gidiyorum İyi akşamlar hani Yarın dükkanda görüşürüz Güle güle Miçka Beklemek Gelecek mi gelmeyecek mi <gülüyor> Papatya falına bakar gibi bebeği bitireyim. Merhaba. Merhaba. Sokağımıza girince önce senin pencerine baktım, karanlıktı. Sonra odamın ışığını gördüm. Çok bekledin mi beni? Çalışıyordum. Hı. İyi benzetmişsin. Ne dedin? Elindeki bebek bana çok benziyor. Ne önemi var? Çok geç kaldım bu akşam. Evet. Ne için? General benimle görüşmek istemiş. Onunla beraberdim. Ne konuştunuz generalle? Şey... Aramızdaki ilişki... Daha doğrusu benim bir kadınla beraber olduğumu biliyor. Ya kadının kim olduğunu? Belki onu da biliyor. Fakat asıl önemlisi... Buradaki dedikoduların karımın kulağına gitmiş olması. Bir mektubunda bazı şeyler bildiğin üstü kapalı yazmıştı. O zaman sen ne cevap vermiştin? İyi olduğumu... Beni merak etmemesini yazmıştık. Böyle yazmakla seni merak etmekten vazgeçeceğini mi sanıyorsun? Beni merak etmesi için ortada bir neden yok. Niçin? Bir neden var elbette. Bir yıldır onu görmedin. genelde senin gibi düşünüyor. İzin olarak İngiltere'ye gitmemi istiyor. Karımın aile dostudur. Ne kadar zaman için gitmeni istiyor? Belki bir ay. Evet, bir ay. Ya sen gitmek istiyor musun? Hayır. Niçin? Üniformamı çıkarayım Bu akşam biraz yorgunum Niçin gitmek istemiyorsun İngiltere'ye? Söyleyemem Başkaları bildiğine göre Senin de bilmen gerekir Benden ayrılmak istemiyor musun? Evet Terliklerim gözüne ilişti mi? Yatağın altında olacaktı ha, Evet buldum ha, Şimdi daha rahatım Sen nasılsın? Nasıl geçti bugün? Benim ne önemim var? <gülüyor> Nasıl soru bu? Elbette sen benim için önemlisin. Ya karın? Karın mı? O da kendi dünyası için de önemli. Hangi dünya bu? Kendi dünyası işte. Evi, çocukları, eşyaları. Peki senin yerin neresi? Şu anda benim yerim orası değil. Fakat bu bir sorun olmuyor mu senin için? Bir evin, karın, çocukların olduğuna göre onların yanı değil mi senin yerin? Eğer istersem... İstiyor musun istemiyor musun? İstemiyorum. O halde? <gülüyor> evet. Tam bir ikilem. <gülüyor> ne yapacaksın? Henüz bir karar vermedim. Öyleyse karar vermeye başla. Haklısın. Karar vermeliyim. Ama şimdi unutalım bunları. Ellerini bana ver. Hadi uzat ellerini. <gülüyor> Beraber olduğumuzu duymak istiyorum. Bir an olsun her şeyi unutalım. Ya unutamayacağımız bir gün gelirse Bu gece her şeyi unutabiliriz. General tam olarak ne söyledi sana? Unut generali. Onun sözlerinin bir önemi yok. Şu anda bu odanın dışında bulunan hiçbir şeyin önemi yok. Şu anda öyle olabilir. Ama sonra gelecek var. Ben gelecekte de yaşamak isterim. Kocaman bir iplik yumağından başka bir şey değil gelecek. Her sabah ucundan birazını çözmeye başlarsın. Sonra onu her gece bir yerinden koparıp atarsın. Yumak azalır. Günün birinde de biter. O halde geleceğin hiçbir anlamı yok senin için. Benim de bir anlamım yok. Yalnız kullanılıp atılan bir iplik parçasıyım. Oh, hayır hayır yanlış bu. Öyleyse ben neyim senin için? Bilmiyorum. Bilmelisin. Neyim ben? Hanel. Hanel. Yalnızız şimdi. Tek gerçek bu. Onu yaşayalım. Sanki başka bir dünyadan gelmiş bu adam. Büyülüyor beni. Parmakları yüzüme dokunduğu zaman ona cevap verecek gücüm kalmıyor. Hanel, Hanel. Halik, seni seviyorum. Hanel, buraya getirmemeliydin yüzbaşının bebeğini. Ne var bunda? Bir İngiliz subayının bebeği bu Evet ama kutsal bir şey değil ya Hani bu bebek yüzünden huzurumuzun bozulmasını istemiyorum Bizi bu kasabadan sürerlerse Münih'e dönmek zorunda kalırsak ne yaparız Burada rahatız işlerimiz iyi Korkma Miçka sana bir şey yapmazlar Yüzbaşı hep önlü arkadaşlık eden benim sen değilsin Ya sana bir şey olursa seni buradan kovarlarsa Ah umurumda değil Sensiz yapayalnız ben ne yaparım Miçka fazla büyütüyorsun her şeyi Müşteri geldi hani ne olur bebeği sakla Merhaba El işlerinizi görebilir miyim? Aa, evet buyurun içeri girin lütfen Aha, Dükkanınız ne kadar güzel Gerçekten hoş bir yer Bizim İngiliz subaylarının Bayıldıkları kadar varmış İngiliz subayları mı dediniz? Evet İngiliz karargahında herkes hayran sizlere Hakları da var Fakat adlarınızı aklımda tutamadım. <gülüyor> Bilsiniz bu konuda o kadar yeteneksizim ki. Benimki Anna Maria von Pirelau Karalat. O halde siz? Ee, Johannes Rassentlo. <gülüyor> evet. Kontes von Rassentlo sizsiniz. Siz de Baroness e, von... <gülüyor> Dedim ya asla aklımda tutamam. E, izin verirsiniz size Kontes. Size de barones diyeceğim Nasıl isterseniz öyle söyleyeyim <gülüyor> İngiltere'ye birkaç küçük hediye götürmek istiyorum Buradaki dostlarım sizlere sağlık verdiler ee, Ben de otelime bile yerleşmeden dükkanınıza koştum Rahatsız etmiyorum ya A, Hayır bize onur verdiniz <gülüyor> Şurada gerçekten çok hoş bir bliz gördüm <gülüyor> Fakat benim için biraz fazla renkli Öyle değil mi? Benim yaşımdaki bir kadına yakışmaz Bebekleriniz hakkında da çok övgüler duydum Her biri gerçek birer sanat eseriymiş. Birkaçını görebilir miyim? A, evet bakın işte. Ooo harika şeyler harika. Bebekleri sizin yaptığınızı duymuştum Kontes. <gülüyor> Yoksa yanılıyor muyum? Evet ben yapıyorum. Nasıl yapıyorsunuz bunları Kontes? Şaşılacak şey doğrusu. Fakat başka bebekleriniz yok mu? Şu bebekleri de görmek ister misiniz? Ulusal giysili küçük kızlar. Aa, onları da göreyim. Biliyor musunuz? Benim bir bebek koleksiyonum var. <gülüyor> daha doğrusu benimle küçük kızımın. <gülüyor> Öyle bir bebek istiyorum ki... ...bir işi daha olmamalı barones. Ee, tabii bunlar da çok sevimli şeyler ama... Bir bebek de burada var Leydin. Onu da göreyim. Hepsini görmeliyim. Fakat bu satılık değil. Bir müşterimiz ısmarlamıştı. Hı, yine de görmek istiyorum. Bakın işte. Uh. Oturabilir miyim? Buyurun koltuğa oturun. Biraz yorgunum. <gülüyor> Yolculuktan olacak. <gülüyor> evet. Güzel bir bebek. Görüyorsunuz bu bir İngiliz'in. Şey, bir centilmenin bebeği. Evet öyle. Kontes e, bebeğinize modellik eden centilmenin adını sorabilir miyim? Aa, eğer saygısızlık olmazsa. Yüzbaşı Alexander Hepburn. Evet. Tak kendisi. Onu tanır mısınız? Tanırım. Hem de uzun zamandır. Fakat birden yüzbaşıyı küçük bir bebek halinde görünce... Lütfen sevgili Leydi. Lütfen bebeği gördüğünüzü kendisine söylemeyin. Niçin? Yüzbaşı Hepburn bebeğini müşterilere gösterdiğimiz için bize kızabilir. Zaten bugün yüzbaşıyı göremeyeceğim. Aha, bu sabah karargaha uğradığımda... ...görevle kasabadan ayrıldığını söylemişlerdi. Ne olur bu bebekten kimseye söz etmeyin. Söz vermen mi gerekiyor? Lütfen. Pekala. Kimseye söz etmeyeceğim Artık gitsem iyi olacak Yorucu bir gün geçirdim Gerçekten çok yorgunum Ay, Vitrindeki yastık örtüsünü alıyorum Bir daha uğradığımda bebeklerinizden birkaç tanesini seçeceğim Her zaman bekleriz Leydi Miçka yastık örtüsünü sarar mısın? Merhaba. Bütün gece balkonda mıydın? Evet. Gece güzel. Çok güzel. Hele ay. Şaşılacak kadar güzel. Buraya gelip teleskoptan seyretmek ister misin? Hayır. Fakat görmelisin çok güzel. Hadi gel. Balkondan geçebilirsin. Uzat ellerini. Çok geç. Neredeyse gece yarısı oldu. Yolculuktan sonra dinlenmek istersin. Yorgun değilim. Gel. Tutun kollarıma. Oldu işte. Fazla kalmayacağım. Niçin? İki gündür uzaktaydım. Özlemedin mi beni? Ya sen? Özledim. Bu gece bir konuğum vardı burada. Konuşmalarımızı duydun mu? Evet. Dükkanda bizimle nasıl tanıştığını anlatıyordu. Şimdi nerede? Oteline bıraktım. Eski bir tanıdığın olmadı <gülüyor> Tanıdık mı? <gülüyor> Karım o benim. Nasıl olur? Senden çok yaşlı... Ah, yoksa bana mı öyle geldi? Haklısın. Benden 8 yaş büyük. Ben 41 yaşındayım. Sürpriz yapmış. Haber vermeden çıkıp gelmiş. Niçin onun yanında kalmadın bu gece? He. E, karım odasını değiştirmek istiyor. Bu iş bu saatte olanaksız. Sonra yolculuk dönüşü oldukça kirliyim. Ama yarın otele gideceksin. Evet. Biz iki arkadaşız. 18 yıldır iyi arkadaşız. Otelde kaldığın süre içinde seninle sevişmek isterse <gülüyor> neden istemesin? Doğal bir şey bu. Fakat onu mutlu edecek şeylerden niçin kaçınıyım? Ya sen kendin hiçbir şey duymaz mısın? Benim için önemli değil. Hiçbir zaman mı? Belki bazen. Hayattaki başka şeyler gibi. Yani senin için her şey bazen önemli öyle mi? Ben karın Gökyüzünde seyrettiğin ay sırası geldikçe önemli. Niçin böyle söylüyorsun? Sen herkesten, her şeyden önemlisin. Öyleyse niçin onun yanına gidiyorsun? Onu üzmek istemiyorum. Benim kabul edebileceğim şeyler değil bunlar. İyi geceler. Hanel, beni dinler misin lütfen? Karınla iyi vakit geçirmeni dilerim. Yüzbaşı hep Hepburn. Gelip gelmemesinin bir önemi yok bizim için öyle değil mi Kontes? Ah, niçin rahat oturmuyorsunuz? Şöyle geçin lütfen. Teşekkür ederim böyle rahat. İngiltere'de biz her gün saat dört buçukta çay masasına otururuz. İngiltere'de bulunmuş muydunuz Kontes? Evet uzunca bir süre. O halde adetlerimizi bilirsiniz. Bakınız Kontes bizim erkeklerimiz çay saatini 5 dakika olsun geçirmezler. Evet evet yılın 12 ayı. Kocam akşam yemeğinin biraz gecikmesini aldırmaz ama... ...çay biraz gecikti mi bir çileden çıkar. <gülüyor> Oo, böyle söylememeliydim. O dünyanın en nazik insanıdır. Bir defa olsun kabalık yaptığını anımsamıyorum. Ah, fakat galiba bugün gelmeyecek. Saat dört buçuğu geçiyor öyle değil mi Kontes? Evet geçiyor. Ah, fakat geldi işte. Alek sevgilim bugün bir konuğumuz var. Kontes, bu ne güzel sürpriz. Kontes ile bulvarda karşılaştık. <gülüyor> İncelik gösterip davetimi kabul ettiler. Ne kadar iyi. Ah, krema alır mıydınız Kontes Tzu? Kontes... Fakat hı. biz aramızda Kontes Hanel deriz. Örneğin Kontes Hanel'in dükkanı. Kontes Hanel'in dükkanı. Oo, o, gerçekten harika. Hayal verici bir at. Evet, krema alır mıydınız Kontes Hanel? Teşekkür ederim. Biraz... Kocam çay söz konusu olunca çok aç gözlüdür. <gülüyor> Öyle değil mi Alek? <gülüyor> Haksız sayılmaz. <gülüyor> evet evet çok aç açgözlüdür. Üç fincan mutlaka içer. Eğer bulursa dördüncüye beşinciye de hayır demez. Alek bugün çok çayım var. Son iki fincanın açık olmasına razı olursan... 5 tane içebilirsin. Oha e, fincanlarınızı doldurayım. Kontes Hanel. Alek seninkini de. Ne kadar çekici bir adınız var. Kontes Hanel. Teşekkür ederim Panel adlı bir oyun vardı öyle değil mi? Aman Alek edebiyatın sırası mı şimdi? Kocam gök bilimine olduğu kadar sanat ede meraklıdır Ah Alek şekerim bayan Rakım'a mesajımı iletmeyi unutma sakın. Unutmam Ama unutursun diye korkuyorum İstersen şimdi gidebilirim Gidersen içim rahat edecek fakat çayın <gülüyor> Bugün beş fincan içmesem de olur iyi akşamlar Kontes İyi akşamlar Yüzbaşı Hepbe Yüzbaşı <gülüyor> Hepbe Görüyorsunuz ya Kontes, kocam mükemmel bir erkek. Bana karşı davranışları evlendiğimiz günden beri hiç değişmedi. Her zaman böyle. Balayımızın ilk gecesinde önümde diz çöktü... ...beni mutlu edeceğine söz verdi. Bugüne kadar elinden geldiğince sözünde durdu da. Çevremizde o kadar hoş kadınlar olurdu ki... ...kocamın onlarla ilgilenmemesi beni şaşırtırdı. Onlara bir demet karanfilmiş gibi bakardı. <gülüyor> evet evet öyle... Benden başka tüm kadınlar onun için sanki birer cansız varlıktı Bu yüzden de 18 yıldır ufacık bir kıskançlık duymadım Öyle ki burada bir şeyler olduğuna dair kulağıma bir fısıltı geldiği zaman adeta memnun oldum Memnun mu oldunuz? <gülüyor> evet evet <gülüyor> Çünkü küçük suçlarımdan kurtulmuş gibi hissettim kendimi Anlayamadım nasıl küçük suçlar Kocalarına aşık kadınların bile zararsız küçük suçları vardır Kontes Örneğin ben azcık flört etmeyi severim Özellikle gençken bu tür oyunlardan hoşlanırdım Ama kocam aldırmazdı Bana güvenirdi Ben de her zaman ona sadık kaldım <gülüyor> ne diyordum? <gülüyor> evet, dinikoduları duyunca içten içe memnun oldum. <gülüyor> Çekici, yakışıklı bir erkek, uzun süre yalnız kalırsa güzel bir kadınla arkadaşlık edebilir. Öyle değil Kontes? Şey, edebilir. Fakat önemli olan bu arkadaşlığın derecesidir. İşte ben de buraya bunu öğrenmeye geldim. Kadın hakkında hiçbir bildiğim yoktu. Sadece sürgünde bir soylu olduğunu duymuştum. Bir de kocamın iki kadının işlettiği bir dükkana sık sık uğradığını öğrenmiştim. Dükkanınıza girdiğim zaman ne yapacağımı yeterince bilmiyordum. Fakat siz kocamın bebeğini gösterince önemli bir ipucu yakaladığımı anladım. Tek bir sorun kalmıştı. Acaba kocamın sevgilisi siz miydiniz? Yoksa Baranus Miçka mıydı? Bunu da kolayca öğrendim. Bakın bayan Hepburn, ben... Bebeği gösterdiğiniz zaman baronesin nasıl tayaşlandığına dikkat ettiniz mi? Evet ama... Nasıl da yalvarıyordu? Ah, lütfen kimseye bir şey söylemeyin ne olur. Zavallıcık. Bir dakikada kendini ele verdi. Kocamı seviyordu. Kocanızı seviyor muydu? Baronesin o halini görünce bundan şüphem kalmamıştı. Barones çok hoş, çok güzel bir kadın. Parlak, esmer teni, siyah saçları, elbisesi, tavırları... Her şeyle çok çekici... ...benimle evlenmemiş olsaydı... ...Aleyk'in İspanyol bir kadına aşık olabileceğini düşünürdüm. Barones Miçka gibi. Bir kadın erkeğinden yaşlıysa... ...böyle şeyleri düşünür Kontes. Sanırım Barones'in soyunda İspanyollar var. Ne dersiniz? Olabilir. Almanya'da İspanyol kanı taşıyan pek çok soylu vardır. Dedim ya çok hoş bir kadın. Ondan nefret etmek elimde değil. Bayan Hepburn... ...size gerçeği söylemek istiyorum. Nedir gerçek Kontes Hanel? Yüzbaşı Hepburn ile... Ben şey, bence... Evet? Baron Esmiçkı arasında sizi kaygılandıracak bir şey yok. <gülüyor> ben pek emin değilim. Belki de aralarında sandığımdan çok daha fazla şeyler var. Hayır bayan Hepburn, niçin inanmıyorsunuz Az bana? Az veya çok, mutlaka bir şey var. Daha ileri gitmelerine izin veremem. Alek'i iyi tanırım. Onu düşünceli gördüğüm zaman mutlaka bir şey var demektir. Günlerdir onu inceliyorum, sanki alnında bulutlar dolaşıyor... Elbette onunla tartışmadım. Bebekten bile söz etmedim. Aha, aklıma gelmişken sorayım. Bebeği kim ısmarladı? Hiç kimse. Tahmin etmiştim. Kim ısmarlayabilir ki? Alet de böyle bir şey yapmayacağına göre bebek baronesin. Kocama barones gerçekten hoş bir kadın dedim. Cevap verdi biliyor musunuz? Ne dedi bayan Ekber? Fena değil dedi. İçimden oğlum beni kandıramazsın sen dedim. Elbette Alek şüphelendiğimi bilmeli. Biliyor mu? Evet, biliyor. Kontes, siz baronesin en yakın arkadaşısınız. Ona bir zarar gelmesini istemem. Ne yapabiliriz Bayan Hepburn? Kocamın çalışmasını gerektirmeyecek kadar bir gelirim var. Fakat Alek ordudan ayrılmak istemiyor. Burada kalacaksa baronesle aralarındaki ilişki sürecek demektir. O zaman başka önlemler almak zorunda kalacağım. Bayan Hepburn... Kocanızın mutlaka birisiyle ilişkisi olduğuna inanıyor musunuz? Bundan şüphem yok. Bayan Hepburn, o kadın... Barones'i daha fazla korumaya çalışmanız gereksiz Kontes. Oh, saat ne kadar ilerlemiş. Alev'de nerede kaldı? İzninizle Bayan Hepburn, ben gideyim. Ee, son bir şey daha Kontes. O bebeğe sahip olmak istiyorum. Parasını verdikten sonra neden olmasın? Daha önce satılık olmadığını söylemiştiniz de. Arkadaşımı ikna edebileceğimi sanıyorum. Biraz nezaketsiz bir şey değil mi böyle bir bebek yapmak? Niçin? Alt tarafı bir bebek işte. Bir bebek de olsa onun benim olmasını isterim. Bebek elime geçtiği zaman parasını size göndereceğim. Bebek sizin olacak Bayan Hepburn. Hoşçakalın. Güle güle Kontes Hanel. Göndermedim bebi İstediği yalnız bebek mi Miçka? Göndermiş olsaydım belki öfkesi yatışırdı Sanmıyorum Kocası yerine onun bebeğiyle yetinecek bir kadın değil o İkisini birden istiyor <gülüyor> Ama benim suçum <gülüyor> ne? Hiçbir suçun yok Gereken her şeyi yapacağım Yüzüstü bırakmayacağım seni <gülüyor> Birisini mi bekliyordun? Hayır, kim acaba? Ah, Yüzbaşı yetmiyor İyi akşamlar Kontes Rahatsız etmiyorum ya Yok, Hayır hayır girin lütfen Ooo Baroness Miçka da buradaymış Nasılsınız baroness <gülüyor> Neyiniz var Yüzbaşı Hepburn Bize yardım etmelisiniz İzninizle ben gidiyorum Hadi size her şeyi anlatın Ne oluyor kuzum Karın Miçka ile senin aranda bir ilişki olduğunu sanıyor Bunu üstü kapalı bana da söylemişti Ama hepsi bu değil Bugün aldığım mektupta generalin aracılığıyla Miçka'yı kasabadan sürdürteceğini yazıyor. Buna engel olmanı istiyorum. Eğer elinden bir şey gelmeyecekse karına gerçeği anlatacağım. Kaygılanman yersiz Hanel. Benim yüzümden arkadaşımın başı derde giriyor. Ben buna seyirci mi kalacağım? Ya sen hiçbir şey yapmayacak mısın? Artık yapılacak bir şey yok. Yok mu? Yapılacak bir şey yok mu? Yok. Çünkü karım öldü. Öldü mü? Ne zaman Bugün akşam üzeri fakat, fakat nasıl oldu Kaza pencereden düştü of, Çok korkunç Çok korkunç Kaza olduğuna emin misin Başka ne olabilir Olaydan birkaç dakika önce beraberdik Durumunda bir tuhaflık yoktu oldukça neşeliydi Sonra ben banyoya girdim Sanırım salondaki büyük pencereye çıkınca Başı döndü ve Pencereye niçin çıkmış olabilir Kuruması için hizmetçinin astığı birkaç mendil vardı pencerede Belki onları almak istedi Beni niçin çağırmadı anlamıyorum. Yüksek bir yerden aşağı bakamazdı. Boşluk duygusu hasta ederdi onu. Korkunç bir olay, çok korkunç. Olayı öğrenince ne yapacağımı şaşırdım. Çok üzüldüm. Ama şimdi mutluyum. Mutlu musun? Evet, onun adına mutluyum. Tuhaf bir duygu bu. Hayatında ilk defa özgürlüğüne kavuştu. Anlamıyorum. Özgür değil miydi? Değildi. Bu dünyada yapabileceği bir şey kalmamıştı. Onun gözlerine dikkat ettin mi? Ben sık sık gözlerine bakardım. Konuşurken gözleri çok değişik, temiz ve aydınlıktı. Küçük bir çocuğun gözleri gibi. Ama çoktandır bakışlarında bir korku görüyordum. Sanki bir şeylerin olmasını bekliyordu. İşte beklediği şey oldu. Onu seviyordun değil mi? Evet ama değişik bir sevgiydi bu. Nasıl? Nasıl? Çocukken bir ötleyen kuşu yakalamıştım. Sonra onu kafese koydum. Çok sevmiştim o kuşu. Kırların rüzgarı, sarı çiçeklerin sıcak kokusu, sonsuz mavi gök. Çocukluğumda tutkun olduğum bütün bu şeyler bana şarkıyan ötleyen kuşunda toplanmış gibi geliyordu. Sonra benim küçük kuşum bir gün başını yana çevirdi ve öldü. Çocukken kuşumun bana verdiği duyguları karımı tanıdıktan sonra gene yaşadım. O da bir kafesin içindeydi. Üstelik bu defa kafesin içinde ben de vardım. Ama karın kafesini seviyordu. Eşyalarını, mücevherlerini, elbiselerini seviyordu. Evet, bir çocuğun oyuncaklarını sevmesi gibi. Hiçbir zaman onlardan ayrılamadı. Kafasındaki her şey onlarla karışmış haldeydi. Hayatı o kafesin içinde artık çekilmez bir hale gelmişti. Benim küçük kuşum hapsedilmenin kendi doğasında bulunduğunu sanıyordu. Karım da öyle. Kafesin dışında ne yapacaktı? Eşyalarından ve bitip tükenmeyen konuşmalarından başka nasıl bir hayatı olabilirdi? Haklısın başka bir hayatı olamazdı. Belki onun için bir şeyler yapmam gerekirdi. Ama onu mutlu etmeye çalışmaktan başka ne yapabileceğimi bilmiyordum. Parası vardı yeterince. Bunu benimle paylaşıyordu. Ben de gök bilimle uğraşıyordum. Geceleri ayı seyretmek benim için bir tür kurtuluştu. Kafesin içine bakmaktansa dışarıya bakıyordum. Senin özgürlüğündü bu, öyle mi? Evet. Özgürlük duygusunu ayda buluyordum. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Artık otel'e dönmeyeceğim. Bu gece odamda kalacağım. Daha sonra? Sanırım izinli olarak İngiltere'ye gönderecekler. Sen de gideceksin. Çocuklarımın yanında olmam gerekmez mi? Evet. Sonra... ...yeni bir kafes yapacaksın kendine. O kafes her zaman var. Benimle beraberken de mi? Elbette. Kimse onun dışında yaşamıyor. Bense bir kadınla bir erkeğin böyle bir kafesin içine girmeden yaşayabileceklerini sanırdım. Böyle bir hayatın olabileceğini düşünmedim. Kim bilir belki de vardır. Bir süre kimseden teselli beklemeden karımın ölümünü yaşamak istiyor. Öyleyse... Bir an önce dön İngiltere'ye. Döneceğim. Oradan yazarım sana. Bizi burada bırakacaklarını mı sanıyorsun? Bu olaydan sonra Miçka ile birlikte beni de sürerler kasabadan. Karım öldüğüne göre niçin sizi rahatsız etsinler? Onun anısı için gönderirler bizi. Sanmam. Çok yorgunum. Bütün bu olaylar alt üst etti beni. Gitmemi mi istiyorsun? Nasıl olsa gideceksin. O halde iyi geceler iyi geceler iyi geceler Alek <Gülüyor> Niçin ağlıyorum Nasıl olsa bir gün her şey bitmeyecek miydi Affedersiniz bayanım Bir şey mi istediniz? Vitrindeki bebeği soracaktım Vitrine pek çok bebek koyuyoruz Siz hangisinden söz ediyorsunuz? Şey yabancı bir subayın bebeği Birkaç gün önce vitrinde görmüştüm Şu komik pantolonlu olan mı? Evet komik pantolonlu subayın bebeği Üzgünüm ama dün satıldı bayım ah, Kimin satın aldığını biliyor musunuz? <gülüyor> Yok, hayır Fakat size kimin yaptığını söyleyebilirim Kontes Hanel Evet Kontesi tanıyor musunuz yoksa? Eski bir dostumdur. İsterseniz size onun başka bebeğini satabilirim. Kontes artık yaptığı bebekleri bize gönderiyor. Teşekkür ederim. Ben o yabancı subayın bebeğini istiyordum. Kontes bebeklerini size gönderdiğine göre... ...belki onun nerede bulabileceğimi bilirsiniz. Şu sırada Münih'te değil. Avusturya'da. Kaprun kaplıcalarında tatilini geçiriyor. Teşekkür ederim bayan. Kontes'in arkadaşı Baroness Miçka hakkında da bilginiz var mı? Duyduğuma göre Baroness iyi bir evlilik yapmış. Ha, çok sevindim. İyi bir dosttu. Ee, vaktinizi aldım. Hoşça kalın Güle güle. Ee, bayan, duvardaki şu tablo satıldık mı? Hangisi? Ha, evet. Bakın bu ressam Teodur'un son resimlerinden biri. Güzel bir naturmort. Öyle değil mi? Satın alıyorum. Pişman olmayacaksınız. Değerli bir resim. Ama durun bakayım ah, Resimdeki bebek e, Sizin almak istediğiniz komik pantolonlu bebek değil mi? Ya evet ah, Ne güzel Bebeği alamadınız ama resmini alıyorsunuz <gülüyor> Ah Kontes Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun o görkemli günlerinde her şey bambaşkaydı Ben de böyle değildim. Beni o güzel günlerde tanımış olsaydınız, saraydaki mevkuyime yaraşır bir hayat sağlardım size. <gülüyor> Beni şımartıyorsunuz. <gülüyor> Çok daha fazlasına layıksınız Kontes. Ama şimdi elimden bir şey gelmiyor. Beni üzen de bu. Ah, ah. Savaşı kazansaydık her şey eskisinden de güzel olacaktı. Savaşı düşünmeyin artık. Hayat devam ediyor ve güzel. Şu göl, tepeleri kaplayan ormanlar... ...ay ışığı, her şey güzel. Ah, bana yaşama sevinci veriyorsunuz Kontes. Bilseniz yanınızda nasıl mutluyum. İyi akşamlar Kontes. Ah, yüzbaşı Hepburn. Bitten doğrusu şaşırdım. E, sizi Von Poldi ile tanıştırayım. Memnun oldum efendim. Bu şeref bana ait Yüzbaşı. Yüzbaşı Hepburn eski bir tanıdık. Oturmaz mısınız yüzbaşı? Sizleri rahatsız etmek istemem. Niçin? Oturun. Teşekkür ederim. Ne zaman geldiniz kapruna? Nasıl buldunuz? Güzel bir yer değil mi? Dün geldim. Düşündüğümden de güzel. Umarım iyi bir tatil geçirirsiniz. Nerede kalıyorsunuz? Biraz ileride. Göl kıyısındaki otelde. Ah, sizi gördüğüme sevindim. Ah, niçin bize çaya gelmiyorsunuz? Evet evet çaya gelin. Memnuniyetle fakat nerede kalıyorsunuz? Bakın görün karşı kıyısındaki şu küçük evi görüyor musunuz? Ha, evet. Her zaman otelinizin önünden bir kayıp bulabilirsiniz. Yarın bekliyoruz. Fakat yarın dağlara bir gezi yapacaktık Kontes. Ya evet evet birden unutmuştum. Ama yüzbaşı hep bölümde bizimle gelebilir öyle değil mi? Nasıl olsa otobüste bir kişilik yer bulabiliriz. Özel bir programım yok gelebilirim. Nişanlımla anlaşacağınızdan eminim yüzbaşı. Nişanlınız? Evet. Von Poldi nişanlımdır. Ya. Sizi kutlarım. Teşekkür ederim Yüzbaşı. Ya, bugün biraz yorgunum. İzninizle oteleme dönmek istiyorum. Yarın sabah saat sekizde sizi otelinizden alırız. İyi akşamlar Yüzbaşı. İyi akşamlar. Ay, yüzbaşı hep önden size söz etmiştim. Anımsadınız mı? Şu karısı ölen İngiliz Yüzbaşısı. Aa evet. Evet. Hmm. Kapruna niçin gelmiş acaba? Niçin mi? Elbette tatil için gelmiştir Sizin burada olduğunuzu biliyor muydu? Nasıl bilebilir? Fuhaf bir rastlantı Alek Alek şu çiçeklere bak ne kadar güzel Çiçekler her yerde var Bunlar başka Dağ çiçekleri bunlar Hiçbir başkalığı yok Sen öyle sen dünyanın en güzel renkleri var bu çiçeklerde Hepsinden toplayacağım hepsinden Yeterince topladıysam biraz dinlenebilir miyiz? Dinlenelim Benim karnım da acıktı Çimenlerin üzerine oturabiliriz İnsan ayağının basmadığı çimenler oh, oh. Üzerlerine boylu boyunca uzanmak istiyorum Neler var torbanda? Yumurta, peynir, şarap. Macar şarabı. Hem de en iyisinden. Sanki savaştan önceki gibi her şey çok güzel. Öyle değil mi? Her şey güzel ama savaştan önceki gibi değil. Şu pakette ne var? Aç bak. Bir resim. Çok güzel. Evet, güzel bir natur mort. Vazodaki çiçekler ne kadar candı? Vazonun önündeki bebek nasıl? Bebek için mi satın aldın bu resmi? Belki. Sevdin mi? Pek değil. O halde için satın aldın? Belki başkası almasın diye. Bebeği de satın alsaydın. Almak istedim. Bebeği dükkanın vitrininde görünce şaşkına döndüm. Günlerce dükkanın önünden geçtim. Ama cesaret edip içeriye giremedim. Sonra... ...başkası satın almış. Söyler misin niçin sattın o bebeği? Parasız kalmıştım. Beni parayla değiştin. Sattın beni. Bu acıyı içimde hissettim. Ben de aynı şeyi hissetmiştim. Ne zaman? Karın geldiği zaman. Ve sonra beni bırakıp gittiğin zaman. İngiltere'den yazdım sana. Ah, evet evet. O mektubu aldım. Ama yanıtlamadın. Bütün bu olanlardan sonra yanıtlamanın ne önemi vardı? Yağmur yağacak. Oh, yağsa bile çok sürmez yaz yağmuru. İnşallah Niçin yemiyorsun? İştahım kalmadı toplayabilirsin yiyecekleri Yemeyeceksen ne diye yanımıza taşıyalım Nasıl istersen öyle ya İşte yağmur başladı Yağmurluğunu otobüste bırakmamalıydın Şimdi bunu söylemenin ne yararı var? Her zaman bir yara olsun diye mi düşünce belirtilir? Hadi Pardesümün altına gir Sana o kadar yakın olmak istemiyorum İnat etme Yola çıktığımızdan beri benimle uğraşıyorsun. Ağzından güzel bir söz çıktığını duymadım Çiçekleri, dağları, hiçbir şey sevmiyorsun. Anlamıyorum. Niçin geldim buraya? Nedenini biliyorsun. Hayır, bilmiyorum. Öyleyse aynı şeyi ben sorayım. Sen niçin geldin? Dağları görmeye geldim ben. Şu eşsiz güzellikteki dağları. Doğan'ın güzelliği bana güç veriyor. Ama dağları görmeye benimle geldin. Çünkü yanında nişanlın yok. Dün gece aniden rahatsızlandığını söylemiştim sana. İnanmıyorum. Eğer öyleyse büyük bir hata yaptım. Keşke yalnız gelseydim. Ben gidiyorum. Nereye? Daha yükseklere çıkacağım. Buzulu göreceğim. Parüsümü sana vereyim. Çok ıslandın. İstemem. yağmurda da yürüme koşuma gidiyor. Niçin uğraşıyor benimle? Ne istiyor benden? Onu seviyordu. Sonra benden uzak kaldı. O bir yıl içinde onu unuttu. Şimdi gene aşkımı mı istiyor benden? Hanel, Hanel Ne var? Aşağıdaki lokantaya dönelim Yağmur azaldı, güneş de açıyor Ama istersen sen dönebilirsin Seninle kalıcıyım Yoksa doğayı sevmeye mi başladın? Belki Bak, gençler buzulun üzerinde kayıyorlar Hadi biz de seyredelim Buzul parçası kocaman bir hayvana benziyor Evet, yabanıl bir hayvan gibi Nereye gidiyorsun? Buzulak tırmanıcıyım. Alek tehlikeli bir şey bu yaptın Bayım bu ayakkabılarla çıkmayın düşersiniz. Ben ne yapacağımı bilirim. Çok komik. Ayakta duramıyor. <gülüyor> Gururlu yüzbaşı diz çöktü. Bir bebek gibi buzun üzerinde sürünüyor. Alek. Alek dikkat et. Yardım edin ona düşecek. Korkmayın bayım. Şimdi onu aşağıya indiririz. Çabuk olun. Ay koyun. Çok korktum. ...bir şeyin yok ya... lokantıya kadar yürüyebilecek misin? Elbette... ...ama toparlıyorsun... omuzuma tutun... ...iyiyim dedim... ...kimsenin yardımına ihtiyacım yok... <gülüyor> ...öyle olsun... Evet, her şey çok güzeldi. Özellikle geyiketi. Dünyadan kopmuş bir yerde bu kadar güzel şeylerin olması tuhaf. Hadi şarabımızı içelim. Nişanlıyla evlenecek misin? Öyle görünüyor değil mi? 50'sinde bir adam. Oldukça da şişman. Ne buluyorsun onları? Bana ilgi gösteriyor. Çok neşeli, şakacı, zeki bir insan. Eski Roma imparatorları gibi bir havası var. Aha! Şaşmadım buna O genişleyen gövdesi Pembe yumuşak yüzü Sonra öne taranmış seyrek saçlarıyla Sen beğenmeyebilirsin ama kadınlar için çekici bir erkek Özellikle senin için Neden olmasın <gülüyor> Davranışlarıyla gururumu okşuyor Bugüne kadar kimse onun gibi elimi öpmedi Bir Alman soylusuyla Mezarından çıkmış bir Romalı imparator Ne kadar uygun bir çift <gülüyor> Benim soyluluğumla övünecek bir durumum yok Fakat onu niçin küçümsüyorsun? Savaştan önce Avusturya Sarayı'nda önemli görevlerde bulunmuş. Şimdi anılarını yazmaya hazırlanıyor Ben de ona yardım edeceğim. Güzel güzel. Ne zaman evleniyorsun Romalı İmparatorun'la? için soruyorsun? Sanırım nedenini biliyorsun. İnan bilmiyorum. Eğer onunla evlenmeyeceksen... Evet. Benimle evlenmeni istiyorsun. Niçin istiyorsun? Nasıl niçin? Benimle niçin evlenmek istiyorsun? Bir erkek hangi nedenle bir kadınla evlenmek ister? Bence bunun bir tek nedeni vardır. Evet nedir? Erkek kadını gerçekten seviyordur. Şimdi aşkı bir kenara bırakalım. Asla bir kenara bırakmam aşkı. Ama ben aşkı önemsemiyorum. Derisin öyleyse. Hayır son derece gerçekçi. Aşk benim için önemli hem de çok önemli. Bunu tanıştığımız ilk günden beri anlamış olmalıydın. Bu çok... Önem verdiğin aşk mı bebeğimi yaptırdı sana? Neden yapmayacakmışım senin bebeğini? Sana ne zararı dokunmuş? Senin de bir bebekten farkın mı var zaten? Evet evet kendini dev aynasında gören bir bebeksin sen. Ben bir erkeğim. Bu sana hiçbir üstünlük sağlamaz. Bir kadına aşık olup onun tutsağı olmaktansa kadınsız bile yaşayabilirim. Bu boş ve sahte erkeklik gururunu doyurmak için mi buraya geldin? O resmi buralara kadar niçin taşıdın? Beni aşağılamak üzmek miydi amacın? Eğer öyleyse bunu başardın. Ama daha fazlasına izin vermeyeceğim. Biletimi verir misin? Kızım? Niçin? Şu otobüste kasabaya dönmek istiyorum. Ben de geliyorum. Gelebilirsin ama benim yanıma oturma lütfen. Hani? Hani? Ne istiyorsun? Söyleyeceklerim bitmedi... Göl kıyısında oturabilir miyiz biraz? Oturalım ama fazla vaktim yok. Ee, şu ağacın altındaki sıraya otursak? Evet, seni dinliyorum. Karım öldükten sonra bir daha sevemeyeceğimi anladım. Ya? Aslında bence aşk bir yanılmadır. Ama sadece sana göre. Aşık olduğum zamanlar anladım bunu. Her defasında yanlış bir şey yaptığımı anladım. Doğrusu merak ediyorum. Kime aşık oldun bugüne kadar? Karımdan önce bir genç kız tanımıştım önce ona sonra karıma. En büyük yanlışım da oydu. Sonra yanlışıma devam ettim ve seni sevmeye başladım. Demek beni sevmeye başladın ama sevmedin öyle mi? Sana aşık olmak üzereydim fakat aşka dayanan yeni bir evlilik istemiyordum. İlk evliliğimi aşk temeli üzerine kurmuştum evliğin dehşet verici bir olay haline geldiğini anlatmıştım sana. Evet, şu kafes hikayesi. Şimdi beni onurlandıracak, isteklerimin dışına çıkmayacak bir kadın istiyorum. Aşık bir kadın değil. Ama ben aşksız bir beraberliğin değersiz ve eksik bir şey olduğuna inanıyorum. Niçin? Bir kadın erkek olduğum için bana saygı duyarsa, bütün benliğiyle bana itaat ederse, ona duyacağım istek aşık olduğum zamankinden çok daha derin olur. Benim için aynı durum söz konusu değil Üstelik ben aşık bir kadının neler yapabileceğini de biliyorum Neler yapabilirmiş? Kocasını bir bebek haline getirebilir Gerçekten onun bebeğini de yapabilir Of şu bitmez tükenmez bebek Niçin kafana takılıp kaldı anlamıyorum Bilmiyorum ama içimde bir diken gibi duruyor Bebek de bir yerde duruyor Almanya'da bir yerde Karım da benim bebeğimi yaptı Fakat zihninde yaptı bunu Onun bebeği seninkinden çok daha gülünç bir şeydi İşte bu yüzden aşkı istemiyorum Benim Aşktan başka sana verecek bir şeyim yok Öyleyse aşkın sende kalsın Pekala öyle olsun Diyelim evlendin Karın senin bütün isteklerini yerine getiriyor Seni yüceltiyor Ya sen ne yapacaksın Bir kenarda oturup sultanlar gibi yudum yudum bunun keyfini mi çıkaracaksın Hayır yapacak pek çok işim var Nedir Allah aşkına Pek ilgi çekici şeyler değil Avustralya'ya gideceğim Geniş topraklar işleten bir arkadaşım var orada Birlikte çalışacağız Daha sonra ay hakkında bir kitap yazacağım Peki karın ne olacak? Zavallıcık ne yapacak senin yanında? Beraberce yeni bir hayat kuracağız Sen gündüzleri at sırtında dolaşırken Geceleri ayı seyrederken Zavallı kadın senin güce gururunu doyurmak için çırpınıp duracak öyle mi? Akşamları eve döndüğün zaman Belki ona çizmelerini de çıkarttırırsın Bir kadından bunları istemek korkunç bir şey korkunç Niçin korkunç olsun? Kadın doğada erkeğin karısı olmak için vardır. Erkekle nikah törenlerinde söylendiği gibi ona bakmak ve onu sevmekle yükümlüdür. Demek karını seveceksin. Senin düşündüğün anlamda değil. Benim karım olduğu için ona bakacağım, onu seveceğim. Nikah töreninde istenildiği gibi. Gerçekten bu söylediklerine inanıyor musun? Yoksa bebeğini yaptığım için bana kırıldın da bir çeşit öcü almak için mi söylüyorsun bunları? Ne için inanmayayım? Aşk benim özgürlüğümü yok etti Beni bir bebek haline getirdi Bir kafese soktu Aşkın ince dallarından yeni bir kafes örmek istemiyorum kendime O kafes aşkın ince dallarından değil Kadın erkek arasındaki çıkarların demir çubuklarından örülüyor Ve kadın kafesindeki eşyalarından biri olarak görmek istediği için Erkeği bebek haline getiriyor Peki sen niçin yaptın benim bebeğimi? Benim işimdi bebek yapmak Senin veya bir başkasının bebeği fark etmezdi Yoksa karın gibi o bebeğe mutlaka sahip olmak isterdim Oysa onu sattım Çünkü benim için yaptığım öteki bebeklerden hiçbir ayrıcalığı yoktu. Of. Bu anlamsız tartışmayı daha fazla sürdüremeyeceğim. Eve gitmek istiyorum. Ben götüreyim. Teşekkür ederim, yalnız gidebilirim. Senin koruyuculuğuna ihtiyacım yok. Öyleyse yürüyelim, ileride kayıklar var. Bir şey sormak istiyorum. Evet. Niçin geldin buraya? Biliyorsun ne dedin. seni görmek için geldim. Ve bana evlenme teklifinde bulunmak için. Ee, evet. Münih'te günlerce dolaşarak beni aradın. Sonra kaprına geldin. Değer miydin? İngiltere'de isteklerine uygun pek çok kadın bulabilirdin. Buralara kadar ne diye zahmet edip geldin? Üstelik benim gibi bebek yaparak geçinen ve adının önünde kontes yazmasına rağmen her şeyini yitirmiş kadınlar değil. Ünvanları işe yarayan, seninle paralarını paylaşacak kadınlar. Her gece gökyüzünü seyredebilmen için sana tüm olanaklarını sunacak kadınlar öyle değil mi? Bilmiyorum. Evet öyle. Bir yıl önce karın öldüğü zaman korkakça davranıp kaçmıştım benden. Aşkımdan kaçmıştın. Bana aşık olmaktan korkuyordun. Sonra beni sevmediğine kendini inandırdın. Ve o saçma saplantılarını bana anlatmak için buralara kadar geldin. Seninle anlaşabileceğimi sanıyordum. Artık anlaşamayacağımızı öğrenmişsindir. Eskiden olduğu gibi anlaşabilirdik pekala. Yani. O zamanlar seni yeterince tanımıyordum. Ama seni seviyordum. Senin aşkını kazanmak için ümitlerim vardı. <gülüyor> ne budalaymışım. Artık nişanlımı daha fazla üzmeyeceğim. Çünkü beni seviyor. Ama sen onu sevmiyorsun. Düşündüğün mutlu beraberliği onunla kuramazsın Tek yanlı bir aşk sana yeter mi? Hiç olmamasından çok daha iyidir Öyleyse mutluluklar dilerim Teşekkürler Yarın gideceğim buradan Avustralya'ya İyi yolculuklar Hanem Sonsuzun bu mu? Hanem Kayıkçı beni görün karşı kıyısına götüreceksin ...gökyüzü bu akşam çok güzel. Bir şey mi dediniz? Gökyüzü. Hele ay. Ay çok güzel. Yüzbaşı hep böyle. Şaşırttın beni. Masana oturabilir miyim? Neden olmasın? Otur. Yalnız olduğunu görünce... Nişanımız Azburg'a gitti. İşleri için iki gün sonra dönecek. Gittiğini biliyorum. Biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa bizi mi izliyordu? Evet. Çok tuhaf bir insansın Söyler misin niçin gitmedin Avustralya'ya? Nedenini anlamalısın A Yoksa aradığın kadını bulduğunda yolculuğunu erteledin mi? Evet buldum Kutlarım Söylemiştim kolayca öyle bir kadın bulabilirsin demiştim <gülüyor> Zavallıcık kim bilir neler çekecek Niçin? Benimle mutlu olacağına inanıyorum İnşallah Ne zaman yola çıkıyorsunuz? Bilmem belki yarın Bunu sana armağan etmek istiyorum Nedir o? Tablo. Böylece ondan kurtulmuş olacaksın. Bir resmi yakmak veya şu göle atmak sana yakışmayacağına göre... Hayır yanılıyorsun. Resimden kurtulmak istemiyorum. Ne anlatmak istiyorsun söyler misin? Resmi odamıza asmanı istiyor. Odamıza mı? Evet. kapronda senin için kaldım. Fakat ben... Söyleyeceklerini biliyorum. Her şeyi düşündüm. Gene de bilmek istediğim bir şey var hı. Aşk ne olacak? Görüyorsun Artık ondan kaçmıyorum Benim aşkımdan kaçmıyorsun öyle mi? Evet Ya senin aşkın? Ondan da kaçmıyorum Yani? Seni seviyorum ah. Fakat ben buyruk altında yaşamak istemem biliyorsun Biliyorum Sonra canım isterse yeni bebekler de yaparım Evet Senin işlerini de paylaşırım Hı hı Seninle birlikte at sırtında dolaşmak da isterim. Neden olmasın? O zaman senin çizmelerini de çıkartabilirim. <gülüyor> ben de senin kireri. <gülüyor> yazdığı Emin Ersoy'un çevirerek radyoya uyguladığı Yüzbaşının Bebeği adlı oyunu dinlediniz. Yöneten Yalın Tolga. Efekt Cankut Üna. Sanatçılar, Hanel, Arsen Gürzap, Miçka, Gülseren Gürtunca, Yüzbaşı Alexander Hepburn, Kerim Afşar, Bayan Hepburn, Beyhan Gönenç, Fonpoldi, Erol Kardeseci, Satıcı Kız, Gül Yüz Tolga, Ses, Mehmet Ali erdi